Innal hamdalillah nahmaduhu wa Ve wa wa billahi min shururi anfusina ve min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalata wa adda al-amanah Ve nasa'l-ümmah Ve caheda fillahi haqqa cihadihi Hatta ateu'l-yakin Allahumme salli ve barik Ala abdike ve rasulike muhammed Ve ala alihi ve sahabetihi Ve men tebiahum bi ihsanin Ile yomid din Ve ba'd Evet kardeşler 45 dakika sığdırmam istendi İki ders varmış öğlenden önce 40'a düştü Hayret inşallah Eee Mezumuz iptila meselesi. Arapça bir kelimedir. Türkçede zaman zaman kullanıyoruz. Aslı bela'dan gelip iftar babından iftar veslindendir. Bunun e, Lugati manası imtihan ve ihtibardır. Deneme ve sınama arasındadır. Bu da hayır ve şer olur kardeşler illa e, iptila, imtihan sınama denilme illa, illa şer olmaz. Hayır, hayır ve şer olur. Rabbimiz <gülüyor> Subhanahu ve Taala "Ve nebluğukum bişşer ve'l-hayr fitneten. Biz sizi hayır ve şerle imtihan ederiz." buyurur. Ebu Heysem dedi ki el bela yani e, iptila kelimesinin aslı olan sulasısı el bela İyi de, de, iyi de olur, kötü de olur. Aslı ise deneme ve sınamadır. Allah, Allah azze ve celle kulunun şükrünü sınayıp görmek için onu nimetle iptila eder. Ve kulunun sabrını sınayıp görmek için de onu sevmediği şeylerle iptila eder. Nimetle şükrünü görmek için iptila eder. Ve mekarihlerle, kerih gördüğü şeylerle hoşnut olmadığı şeyler, musibet, musibet ve da iptila eder sabrını ve hamdini görmek için bazı kelimeler bu hafızlar yakındır bu iptila kelimesi yakındır o kelimelerden bir tanesi fitnedir fitne kelimesi iptila manasında müştere kullanılan bir kelimedir o da deneme ve imtihan manasına gelir bazı da sapıttırma manasına geldiği gibi Rabbimiz Subhanahu ve Taala Safat Suresi'nde fe innakum ve ma ta'budun ma antum alayhi bifatinin bifatinin illa men vesal jahim illa men vesal jahim Sizler ve tattığınız şeyler hiçbiriniz cehenneme girecek kimseden başkasını Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Bir fethiliğini saptıramazsınız. Fitne kelimesini Rabbimiz subhanu ve burada saptırma olarak kullanmıştır. Bazen o manaya yakın olan mihne kelimesi. Mihne kelimesi de mahane fiinden türeyip imtihanı türediği kelime. Yani onu anlamanız için imtane, imtahane e, aslı mihne kelimesi öntülemiştir. O da tasfiye ve tehzib. Tehzib aynen bir hurma danını bıdayıp ayıplamak, temizlemek gibi o manada kullanılır. Bunu da temizleme olarak tercüme ediyoruz. Tasfiye ve tehzib Allah'ın buyurduğu gibi ulâ ikellezîne Allah'ın kalpleri takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Ebu Beyt şöyle dedi: Tasfiye etti ve ıslah etti, temizledi. Yani Allah kalplerini takva ile tasfiye etti, safileştirdi, ıslah etti ve temizledi. İmtihan etme, deneme, sınama da gelir. Allah-u Teala'nın şu kavli gibi اِذْ جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُحَاجِرَاتٍ فَمْتَحِنُوهُنَّ kadınlar hicret eder. Size geldiği zaman onları imtihan edin. Deneyin, sınayın. Bu manada da gelir. Özet olarak kardeşler, iptila, deneme ve fitne kelimeleri, mihne kelimeleri bu gibi müşterek kelimeler e, sınama manada müştirektir. Ve bazen bu kelimelerin birinin içeride manayı bir öbürü içemeyebilir müşterek manaları, anlamları vardır ama bazen birisinin içerdiği manayı bir öbürü içermez. Aynı buradaki vermiş olduğum misalde fitne kelimesinin tasfiye ve tehsi manasına geldiği gibi. Hedefleri zikretmeme gerek yok. Tekrar göreceğiz. Mevzumuzun konularını da zikretmeye gerek yok. Zaman kazanmak için kardeşler. Manası üzerinde durduk. Konumuzun ehemliyeli. İnşallah detaylı bir şekilde bunu okursanız sonradan E, e, hakkıyla istifade edebilirsiniz. İbtira, İbtira konusu, konusu içerdiği ile büyük anlam taşıyor. Bu mevzu nefisler hazırlamak de davet yolunda karşılaşacağı zorluk ve kötülüklere karşı karplerin mütman olup sebat göstermesidir ki bu yolda, yolda sahibini, sahibini cennete götürür. Mutlaka fert, fert olarak, olarak insan böyle bir hazırlık içerisinde olması gerekir. Mutlaka imtihan olacağız. olacağız dinleneceğiz, sınan alacağız ve bu yolda da gideceğiz. İlla bu deve güdürecek kardeşler. İlla bu deve güdürecek. Bu yolda soruk edeceğiz. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim ve Buhayr-ı hadiste, cennet hoşa gitmeyen şeylerle donatılmış, cennet mekarihlerle donatılmış ve ateşle şehvetlerle donatılmıştır buyuruyor. madem, madem cennet, cennet mekarihlerle donatıldı iptila olacağız yana ve orada Allah subhanahu ta'ala bizim sabrımızı ve hamdımızı dinleyecektir Allah, bu mevzu Allah'ın yardımının gecikmesine şikayet eden ve sabrın verdiği acıdan osanan nevrisler için bir ilaçtır bakınız Abdullah ibn-i Habbab radiyallahu anh'u İslam'ın ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde kaftanını yastık yaparak dağındığı bir sırada kendisine Kureyş müşriklerin Kureyş müşriklerin işkencelerinden şikayet etti. Yani şikayet etmekte bir yerde haklıydı. Kendisi anlatır. Der ki bana öyle eziyet ettiler ki demiri ateşte Sıtırlardı, kızartırlardı. Ve cesetini her tarafı vurdular ve üzerine açmış ve göstermiştir. Her tarafı böyle dağlanmıştır. Yani şikayet eden sade sıradan bir işkenceye maruz kalan bir sahibi değil. Yani işkencenin böyle yoğun ve acılı bir işkenceye maruz kalan bir sahibi. Der ki Ya Resulallah bizim için Allah'tan Yardım dile, dilemeyecek misiniz? Bundan huzurumundan kurtulmamız için Allah'a dua etmeyecek misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişi bulmuştur ki müşrikler tarafından onun için yerde bir çukur kazılır. O, o kişi bu çukura baş meydanı baş meydanda kalarak gömülürdü. Boğazına kadar gömülürdü. Sadece başı çukurdan yukarıda kalırdı. Sonra büyük bir testere getirilir. Allah ekber. Başı üstüne konulur, ikiye bölünürdü. De bu işkence o mütmini dinden döndürme döndüremezdi. Kardeş Allah bizi böyle şey imtihan etmesin. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki e, kemik ve siniri tar taranırdı da bu işkence o mütmini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki şu İslam dinini muhakkak surette kemara edilecektir. Öyle bir derecede ki bir süvari yalnız başına San'a'dan Hadramaut'a kadar selametle gidecek. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak o kadar e, emin ve emanet söz konusu olacak. Yollar emin olacak. Ki önceden insanlar yolculuk yapmaktan korkardı. Kafire kafire yolculuk yaparlardı. silahla olarak. Ama tek başına bir yolculuk yapacak. Allah'tan başka kimseden korkmayacak. Veya koyun sahibi yolcu koyun üzerine kurt, kurt saldırmasından korkacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Evet biraz daha sabredin. Sabredin. Öyle emniyetli günler gelecek diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onları teselli ediyor. İşte bu mevzu Allah'ın yardımı gecikmesinden şikayet eden ve sabrın verdiği acıdan usanan nefisler için bir ilaçtır kardeşler. Ki sahabene çektiği az bir şey değil. Ama, ama öbür insanları çekti Asab ı yakılmış ateşi için imanları için atıldı sabrettiler tereddüt eden o anneyi hatırlasınız. yavrusu, köpe yavrusu annesinin kucağında, Anne korkma sen hak üzeresin annesi tereddüt etmiştir, yavrusan binaen belki yani dinimden dönsem de bu ateşe girmesek diye ve Allah sunatları o çocuğu da konuşturmuştur İptilan hedefleri ve neticeler arasında iptila kişiyi düzeltir. Kardeşler boşuna değil. Rabbim subhanahu ve teala e, İslam hukukuna baktığımızda, fıkıh hukukumuza baktığımızda, her şeyle Rabbim subhanahu ve teala bizim cenneti kazanmamız istiyor. Bakın bir hasenet yaparız, on misli. Yedi yüz misline kadar ve daha ziyade. Ondan sonra basit bir şey yapıveririz, cennete müjdeliriz. Böyle böyle yapan cennete girer, Şunu şunu yapan cennete girer cennete götüren amellerle ateşi götürecek ameller masiyetler çok farklı bir şekilde mükafatlandırılıyor masiyet bire bire bir veriyor öbür tarafta bire on bire yedi yüz ve daha büyük siz diyor peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabıma kötü söylemeyiniz onların bir avuç veya yav, yarım avuç vurmasına uhud daha kadar altın bir etseniz nail olamazsınız dilinizi tutunuz onlar hakkında Düşünün ki yarım avuç, bir avuç hurmanın değeri nedir? Uhud dağı karar karşılığında. Dünya satın alır. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam sadakayı önce Allah kabzeder diyor avucundan, Sonra onu büyütür. Öyle olur ki bir avuç hurma, yarım avuç hurma Uhud daha da değerli. İşte değerli kardeşler iptilanın hedefleri ve neticeleri arasında iptila kişiyi düzeltir ve onu kemale erdirir ve hataları bilip hatalardan iştinaf ettiği takdirde Allah subhanu teala rızasını kazanır. Görmez misin ki Allah önceki Müslümanları çeşitli ittiralarla zikrediyor. Sonra sahabelerde vuku bulan hataları söyler ve tekrar edilmemesi, edilmemesi için onları teşvik eder. Eğer inanmış insanlarsanız diyor Rabbimiz subhanu ve teala bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. Ikazla karşı karşıya. Sabır ve metanatla Allah'a hamd etmek gerekir. Hamd hala halkardadır. Şükür nimeti karşılığıdır. Hayatta sünnetullah bilmek gerekir. Hükmünü ve sırlarını öğrenmek gerekir. Bu sünnetullahın ilki de iptila sünnetidir. Bunda iyi kötü mütmül kavir asla ait Allah subhanu ve Taala sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Sizler önceki milletler arasında sünnetullah ceryan etmiştir. Onun için yeryüzüne dolaşın, gezin dolaşın bir bakın. Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerin akıbeti ne olmuştur? Bir dolaşın, bakın. Allah'ın ayetlerini tekzip eden halini olmuştur. Sünnetullah tahakkuk etmiştir. Tekziplerinden dolayı, peygamberlerini, nebiler, resulleri yalanladıklarından dolayı, bir dolaşın bakın, akıbetlerini olmuştur. Bazen görüyoruz böyle turistik siteleri. Ve Allah o sizden daha güçlü insanlardı diyor. Dağları böyle, medvenler ulaşamayacağımız dağları Şimdi helikopterle inmek gerekir herhalde odalara. orada kadar çıkmışlar, oymuşlar, odalar yapmışlar. Allah hepsini birden hareket etti. Teksiplerden dolayı dolaşın, gezin. Bakın, Bakın ibret alın. Haller ne olmuştur. Bundan dolayı değerli kardeşler. Allah Sübhanu ve Teala bizi yarattığı kıyevh'de beyan eder. Ellezî halakal meutu vel Niçin? li-yeblevakum eyyukum ahsan O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ölüm ve hayat bir denemedir. İnsanları sınamak için bunları Allah yaratmıştır. Bu, sünnet, bu sünnetu anlamak iptila sünnetinin doğruluğunu gereken önemini ve netice bilmek gereklidir. İbtila kevni bir sünnettir değerli kardeşler buna Allah'ın kaderi de diyebilirsiniz. Her kim Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın sünnetini okuyup incelerse yakin bir ilimle iptilanın sünnet olduğunu anlar. Bu kevni sünnet davetlerden uzak kalmaz. Davetçilerden de elbette uzak kalmaz. Hatta bütün insanlarda vuku bulur. İptila kesinlikle vuku bulacaktır. Bundan kurtulacak bir fert yoktur. İmanın ne olursa olsun hang derecel olursa. Rabbim subhanahu wa taala and olsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtiana, çekileceksiniz. Yeminle söylüyorum. Yeminle söylüyor kardeşler. Burada la tublavun lamı yeminin cevabında vurgulmuştur. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihanı çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü de değiştireceksiniz. İmtihan olacaksınız. Başka bir ayette biz sizi biraz korku, imtihan çekileceksiniz dedi. Burada beyan ediyor nelerle imtihanı çekileceğimizi. Biraz korku. Dün herhalde yanılmıyorsun. Yahu da sabahleyin. O kardeşi göremiyorum. Yani bu mevzuya değindi. Biraz korku. Korkudan dolayı Müslümanların bazı salih amelleri terk etmeleri. Vacip olan amelleri terk etmelerinden bahsetti. Gönlüm isterdi ki yani onda kalsın. Bu bu mevzuyu işitsin, dinlesin. İnşallah okumasını temen ediyoruz. Biz sizi biraz korku açlık mallardan canlardan ürünlerden biraz azaltma ile fakirlikle deneriz imtihan ederiz sınarız korku açlık mallardan canlardan ürünlerden azaltmak ile siz imtihan edeceğiz deneyeceğiz sınacağız malda canda evlatlarda eşlerde mutlaka iptila gereklidir kardeşler Mütmin de ise daha kesin ve daha açıktır. Mütmine isabet edecek bu iptiralar daha açık ve daha bariz. İmanın güçlerine daha açık ve daha barizdir. Aynı Allah Resulü'nün haber verdiği gibi Ya Resulallah Timiz ve İlmace rivayeti diyor kardeşler. Hangi insanların başına gelen bela daha şiddet olur dedim. O da dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırayla Allah kanıtlar rütbece en üstün olanlar kul dindarlığının durumuna göre belaya uğrar iptila olur, sınanır, denenir eğer dininde kuvvetli ise belası şiddetli şiddetli olur ve şayet dindarlığında gevşeklik, zayıflık olursa dindarlığı derecesine göre belaya uğrar bela kuldan ayrılmaz, peşini bırakmaz sınanması, dinenmesi, musibetlerin inmesi, eziyet ve iş, işkencelerin, her türlü işkenceler illa dışarıdan başka birisi değil, üzüntü, keder, gam gibi işkenceler bile peşini bırakmaz. Nihayet kul uğradığı, uğradığı belalarla günahlardan arınıp, üzerinde hiç günah kalmayarak yeryüzüne dolaşınca böyle onu peşin bırakır. Bakınız bu da Rabbimiz Subhanu ve Teala'nın bize bir ihsanıdır. bu ihsanla Allah Subhanahu ve teala bizi arındırmak, pak etmek, temizleme, tasvih etmek istiyor. Bu da az önceki yani mihneni, imtihan olmanın manalarının bir tanesiydi. İmam İbn Kesir, Allah-u Teala'nın şu kavla hakkında, ''Ehasiben nâsu en yutraku ey yekule âmennâ vehum la yuhtenûn'' İnsanlar imtihandan geçirmeden, sadece iman ettik demeleriyle vereceklerini mi sandılar? Allah-u Ekber mutlaka imtan olacağız. İbn-i Kesir ne diyor bu Allah'ın kavram hakkında? İnkar istifam ve manası mutlaka Allah-u ve Teala mümin kullanı imanlar nispetinde iptila edecektir. Öyle mi sanıyorsunuz? Hayır öyle san mutlaka imtan edeceksiniz. çeşitlerine gelince değerli kardeşler Allah azze ve iptilanın iki çeşit olduğunu beyan etmiştir şer ile iptila hayır ile iptila ve şöyle buyurmaktadır ve nebulukum bil vel hayri fitneten bir deneme olarak sizi bir iptila olarak sizi bir sınama olarak sizi Hayırla da şerle de imtihan ederiz. İbn Abbas bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Sizi zorluk ve rahatlık, hayır ve şer nedir? Hayır ve şer imtihan edeceğiz. Nedir bu manası? Sizi zorluk ve rahatlık, sıhhat ve hastalık, zenginlik ve fakirlik, helal ve haram, taat ve maasiyet, hidayet ve dalalet ile imtihan edeceğiz her de devamlan. Müsteftemem her ikisiyle. İyi ve kötü. İnsanlara şeyle iptila daha hafif görülse de hayla iptila de daha büyüktür. Bunu hiçbir zaman düşünmüyoruz kardeşler biliyor musunuz? Bunu yani, yani çoğumuz bundan kafir kalabiliyor. Rahat dağı, huzurda iken, yani müptela olacağımız aklınıza gelmeyebiliyor. Bak anneye yani uğra söze sarf edilmiş. Allah mübarekine razı olsun. İnsanlar şer ihtira olmayan nefislerini hazır tutarlar. Yani başımıza böyle bir musibet geldiği zaman hazır olayım. Rabbime asi olayım. Her halükarda sabredeyim ve hamd edeyim. İstircaybem inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ey Rabbimiz, biz senin aynız ve dönüşüm sanadır diyeyim. Hazır tutar nefsin musibet ve baray için. Ama pek azı hayla ihtira olmayan nefislerini hazır tutmazlar. İnsanlar çoğu hastalık ve zayıflukta iptilaya sabreder. Ama pek azı sıhhat ve afiyette sabreder. Pek az. Sıhhat ve afiyette sabretmek. İnsanlar çoğu fakirler ve yoksullar sabrederler de. Nefislerini küçültüp açatmazlar, Ama onların pek azı dünya menfaatiyle eğlenmeyi ve tamah ve şehvet çokluğunu içeren zenginlik ve borla sabreder. Ki yani en büyük musibet ve bala bela bolluk içerisinde, zengin içerisindeyken sabretmektir. Ve bunu düşünmediğimiz için o imtihana orada Allah'ın hakkını hakkıyla eda etmeme. Çünkü varlıkta şehvet hakim olur. Bunu hepimiz hissederiz. Zeninde şehvet hakim olur. Ve şehvet müşt olur. Çünkü imkanlar o derecede elverişli. Ya da rahatta Allah Subhanahu taala unutulur. Bundan <gülüyor> dolayı Peygamber Efendimiz vesselam rahatta Rabbiniz unutmayın da şiddette o da sizi unutmasın diyor. Yani manası rahatta iken yalvarıp yakarmayı unutmayınız. Hamd etme, şükret etmeyi, şükretmeyi unutmayınız. Gel musibetle beraber de icabet etsin. Şu tehdit ve acılı vaatlerde sabredersiniz ve bunlardan korkmazlar. Ama pek azı umutlara, mevki, dünya metana ve borluklara aldanmaya sabreder. İşte bunlara kardeşler, yani böyle esnada bunlar sabretmek gerekir. Yani hele ve hele borlukta, zenginlikte, imkanların geniş verdiği gençlikle, sıhhatta sabretmek gerekir. İşte her şeyi yele koyduğumuzda Rabbimiz Sübhanı ve Teala'nın hukukunu eda etmiş olacağız davette iptilalar en, en önemli iptilalardan bir tanesi umumi olarak dava ve etbasına ulaşan ezadır davetin bizzat kendisine ve davetçiler ulaşan ezadır bu da Rahman dostlarıyla şeytan partizanları arasında ceyran eden çekişme neticesidir bu iptila çeşidini Allah azze ve celle kitabın çok yerde haber vermiştir Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri kadar ve haberlerinizi açıklayınca kadar sizi imtihan edeceğiz. Davetçileri imtihan edecek. Hakkıyla sabredenleri ve Allah yolunda mücahede edenleri deneyince kadar ve onların haberlerini ortaya koyunca kadar deneyeceğiz diyor. İmtihan edeceğiz. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendine kitap de ve müşriklerden birçok üzücü haber söz işleyeceksiniz. Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size gelmeden cennete gireceğiniz mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öyle dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki. Öyle sarsılmışlardı. Hatta öyle odura ki Allah'ın yardımı ne zaman diyecek, deyinceye kadar sıkıntılar sıkıntı çektiler. Mütminler sırf azizul hamid olan Allah'a övge layık Allah'a inandıkları için onlar bu mütminlerden ölç almışlardı. Bu itirarı gerçek vakiyada davete ve etbazına çeşitli şekilde eczar ve fitnelerle isabet eder değerli kardeşler. Bu fitnenin mercileri hepimize ma malumdur. Başında Müslümanlara isabet eden şu zamanlarımızda. Ya da Müslümanların e, isabet etmesinde rol oynayan basın ve medya kuruluşlarıdır. Onların çirkin saldırılarıdır Müslümanlara karşı. Allah düşmanları davete ve davetçilere medyatik başka düşündüler hep saldırırlar gece gündüz. Bu saldırıların arkasında gütükler hedefler vardır onlardan bazıları sizi gidecek. Onlar Rahman dostlarını, dostlarını onlar tanıyanlar nezdinde kötülemek. Müslümanları ve Rahman dostları davetçileri insanlar nezdinde kötülemek. İnsanları onlardan ve davetlerinden uzaklaştırmak. Onlarla yardımlaşmak için de onlara Acıyıp da işlerinde şefkatle davranmalar için insanları ikna etmek, insanları davetçilerin ve davetlerin sıtkından şüphe etirm, şüphe ettirmek, onlar olan güvenili yititmek ve sonra da düşmanlığı aşılamak gibi çirkin hedefleri vardır. Bakınız Firavun kavmi Musa hakkında ne demişlerdi? Musa'yı ve kavmini seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi bırakacaksın? Musa aleyhisselamın kardeşler boz, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakla itham ediyorlar. Onları o gün itham edenler bugün aynı davetçiler bu şekilde itham ediyor. İkincisi kardeşler eziyet ile tehdit etmeleri ölüme kadar götürecek eza ve işkence türlerini ile Müslümanları davet tehdit ederler. Buna misal vermeme gerek yok. Gözünüzü açtığınızda et olup bitenleri görür ve bunu idrak edersiniz. Üçüncüsü, mal ve can ile insanların arasına fitne katarak aralarını bozmak. Bazen büyük para harcarlar. Bazen araya fetla sokarlar, fitne çıkarmak için Ve bu iptirar çeşidi parmakla gösteren ne kadar yüce şahsiyet vardır ki onları lekelemiş, kötüle bir ifsad etmiştir. Eğer cemiyetlere, cemaatlere şöyle bakıp da bu mal tehdidinin nasıl olacağını görmek isterseniz aralığına çıkan fitneleri bir bakınız. Neden öyle bir fitne çıkmıştır? Bunlardan sonra değerli kardeşlerim, insana isabet edecek özel iptiralar. Bu da Müslümana gam, keder, üzüntü, hastalık Allah düşmanlarının bir eseri olmaksızın dünya meta kaybetme gibi isabet eden şeylerdir. Hiç düşmanlarımızın bir fail yapıcı bir şey olmaksızın insana isabet edin, gam, keder, üzüntü, hastalık gibi veyahut da dünya metanından bazı şeyleri zayi etmek gibi şeylerdir. Allah, Allah ve Celle, bu, bu ittila çeşitinden şu kavliyle işaret etmiştir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azalt, azaltma ile dineriz. Bu az önceki mevzumuzun yani dışarıdan gelen baskı ve tehditleri daha farklı Allah subhanahu teala'nın özel olarak fertleri iptal etmesi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. rivayeti kardeşler. allah Teala şöyle dedi diyor. Kutsi bir rivayette. Yani Rabbimiz konuşuyor. Beyaz, Rabbimizden rivayet ediyor. Kulumu iki sevgisiyle iptal ettiğimde sabrederse onların karşılığında ona cenneti veririm. İki sevgilisiyle iki gözünü kast ediyor. Yani Allah subhanahu ve teala kolunu iki sevgilisiyle ederse, imtihan ederse, yani kör ederse, ama yaparsa, sabreder ve Allah'tan ecni beklerse karşına cenneti veririm diyor. Yani bu iptila özel olarak o insan inen bir ihtiladır. İşitmez Çizim misiniz? kadına, adına, sarahasına tutulmuşur. Yarısı ya Allah dua etti Allah baya bana şifa versin dediğinde, istesen dua edermiş şifa verir. Şifa İstersen sabredesin karşına cenneti var diyor. Cennet var diyor. Cennet o zaman yarısı Allah dua etti o hastalık de, geldiğinde üstün başına açma diyor. Yani böyle üstünü başını açarmış o hastalık geldiğinde ve peygamın o miktarda doy ediyor ve karşında cennet var ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle bir iptilar esnağı sabrederse karşında cennet var kardeşler cennet şahsi Şahs iptilarlar için çeşitli suretler vardır birincisi bedendeki azadan bazılarını kaybetme gibi şimdi zikrettiğimiz körlük gibi. İkincisi sevdiğin kişilerden evlat evlatlardan kaybetme gibi. İmam-ı Şafi ayette geçen ürünler diye tercü ter tercüme ettiğimiz andolsun ki sizi biraz korku ve açlık mallardan, canlardan ve ürünlerden veya da meyvelerden diye de tercüme edebiliriz kardeşler. Meyvelerden Semarat. i̇mam Şafi diyor ki, et meyveler, ürünler kelimesinin, evlatların ölümüyle tefsir etmiştir. Mutlaka bunlardan noksanlık yaparak siz imtihan edeceğiz. Ürünlerden maksat, evlatlar demiştir. Çünkü kişinin evladı, kalbin meyvesidir. Çünkü kişinin evladı, kalbin meyvesidir, buyuruyor. Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şöyle buyuruyor. Mütmin kolumun dünyadaki ailesinden en sevdiği birisini elinden aldığımda sonra da o benden eclis istediğinde buna da ihtisap deniyor kardeşler. Biraz sonra gelecek. İhtisap ettiğinde. Ee, mütmin kolumun dünyada safiyesinden yani Sevdiği birisini elinden aldığında Safiye tutuldu. Biraz sonra izah da gelecek. Sonra da o benden ecini istediğinde yani ihtisap ettiğinde, ecini benden umduğunda beklediğinde benim katında o kulun mükafatı ancak cennettir. Safiye, Kurun ana baba, karı koca, evlat kardeş gibi sevdiği bir kimsesi manastadır. İnsana çok yakın ve Safiye'si dediğimizde insana Sankı çok yakın de, ve çok sevdiği sevdi insanlardır. De, İcabında Allah-u Alem yani çok sevdiği bir dostluk olabilir, arkadaş olabilir, kardeşla olabilir. Bir evlat bir kadar, kadar da üzülür. İhtisap ettiğinde, de, yani de, öyle bir safiyesini ihtisap de, ettiğinde de, ki e, ihtisap da de, sevdiği birinin ölümü üzerine de, Allah için sabredip sabrının eczini yalnız de, Allah'tan de, istemek manasındadır ihtisap ettiğinde, sabredip ve mükafat Allah'tan beklediğinde o kulun mükafatı ancak cennettir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü değerli kardeşler, bu da insana isabet eden üzüntü, gem, keder, iç sıkıntısı da bunlardandır. Bazen bir içi sıkılır, niye sıkıldığını fark edemez. Bunların hepsi Müslüman için bir iptiladır ve karşılığında Allah subhanahu ve teala onu tertemiz çıkaracaktır. Öyle temizleyecektir ki bu iptilalarla yeryüzünde günahsız olarak dolaşıncaya kadar. İptilanın hikmetleri ve semeresi meyvelerini ve gayelerine hedeflerine gelince şüphesiz Allah hiçbir şeyi Allah subhanahu ve teala abes ve boşu boşuna yaratmamıştır kardeşlerim. Her şeyde dolu dolu bir hikmeti vardır. Biz göğü yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak yaratmadık buyuruyor. Eğlenmek için yaratmadık biz bunları. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi tarafımızdan edinirdik. Bu irademizin eseri olurdu ama biz bunu yapanlardan değiliz. Bundan dolayıdır ki iptilalar yüce hikmetler ve büyük semerler içerir. Davetçiye bunun ya, bu üzerinde biraz durmalılar. Özellikle davetçiler kardeşler. Tedabür etmeliler, düşünmeliler. İşte size i̇şte arz, arz, arz edeceğiniz bazı iptila hikmetleri ve semeresi. Birincisi günahlara keffaret olması nasıl? ve derecenin yükselmesine sebep teşkil etmesi günahlara olarak kefaret olması ve derecesi yükselmesi. Mümtina isabet eden ibtilaları mümtina isabet eden ibtilalara, imtihanlara mümtin sabrederse günahlardan temizlenmesi için bir sebeptir. Aynı Allah Teala şöyle buyduğu gibi. Allah iman edenleri günahlardan temiz çıkarmak ister. Allah iman edenleri günahlarını Aynastırı. temize çıkarmak ister. İbn-i Zatul Zat-ı Ma'da iptilalarla günahlardan tertemiz alınır demiştir. Allah nasıl Aynastırı. onları tertemiz arındıracak? İptilalarla arındıracak. Allah, Allah Aynastırı. Aynastırı. Aynastırı. bunu murat ediyor kardeşler. Bizim hayrımız için. Ahiret hayrımız için. Ebu Sayyid el-Hudri Ebu Hureyre ile beraber müşteriken ceva ettikleri bir hadiste Resulullah'tan şöyle buyururken işitmişlerdir. derler ki Müslümana ağrı, yorgunluk, dinleyin yorgunluk, hastalık, keder, hatta kendisini bunaltan bir iç sıkıntısına varıncaya kadar herhangi bir fena şey, herhangi fena bir şey isabet etmez ki ona karşılık kendi günahlarından bir kısmı keffaret olmasın. Nasıl bir sıkıntı olursa olsun nasıl bir ağrı, sancı, hastalık, keder, iç sıkıntısı bilmediğin şey de olsa seni rahatsız eden mutlaka günahlardan bir kısmına kefaret olur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü günahlardan bir kısmı demiştir. Neden? Çünkü bazı günahlar kardeşler tevbeyle ve bazı günahlar da hukuku ehline eda etmekle bağışlanır. Bazı günahlar tövbe ile. Ve bazı günahlarda eğer gayrısının hakkına tecavüz varsa o hukuku ehline edayla bağışlanır. Aynen rivayet İrduviyeti hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bela mümin erkek mütmin erkek ve kadın mütmin erkek ve kadın nefsine malına ve evladına inmeye devam eder. Bela, mütmin erkek ve kadının, mütmin kadın ve mütmin erkeğin nefsine, malına, evladına inmeye devam eder. Ki, mütmin üzerinde günah kalmaksızın Rabbi ile karşılaşır. Ama derecelerden yükselmesine gelince, İbn-i Uhud günü, iptilaya maruz karmalarının hikmetini ve Mahmud gayesini zikrinde şöyledir. Allah keramet diyarında mümtin kullanan nimetler hazırlamıştır. Cennette kardeşler. Ne göz görmüştür, ne kulak işitmiştir, ne de herhangi bir gönüle düşmüştür o nimetlerin keyfiyeti hakkında bir bilgi düşmemiştir. Tasavvur bile edemeyiz. Allahu Teala o diyarında mümtin kullanan nimetler hazırlamıştır. Amelleri oralara kavuşturamaz. Yani öyle nimetlere mücerret yapmış olsun amelleri kavuşmak mümkün değil. O makamlar ancak başlarına gelecek musibet ve belalarla kavuşabilirler. Tetemiz arınarak. Arınmakla beraber dereceler yükselmesi. Onlar o makamlara kavuşabilecekleri iptila ve imtihan hazırlamıştır. Aynen Allah Rabbim Süleyman'a şöyle buyurdu gibi ve aralarınızda şehitler ilinsin. Uğud günündeki olan bu olay olay, ne kadar Müslümanlar için büyük bir iptila olsa da imtihan olsa da Allah Süleyman'a bunu arz ettir kardeşler Çünkü oradan çıkacak ve orada yaratmış olduğu cennetteki o makamları insanlar yerleştirecekti. Orayı doldurmakla vaat etti. İkinizle de dolduracağım dedi. Niye yaptığını, aralarında şehitler edinsin de ve yettahize minkun şuharda sizden şehitler edinmek için bunu yapmıştır. Bolluk ve darlıkta Allah'a ubudiyeti gerekli kılmak. Her halükarda, bolluk ve darlıkta. Kardeşler, günü birisi de memleketimize izine gittiğimizde, böyle konuştuk, adam birisi dedi, ya Avrupa'da dedi, karnınız tok dedi, tabi dedi namaz kılarsınız dedi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum, böyle bir şey de duymamıştım önceden. Sizden daha aç olanları, karnını çifte çifte taş parlayanlar bu kurulu ifade ettiler. Allah yani açlar toklar bunu bağlamamıştır. Yani garip bir düşünce. Rabbim subhanuva teala yani bollukta, darlıkta yani dar olduğumuz zaman bunu eski için demiyor. Bolluk evet. ve darlıkta allah ubudiyeti evet. gerekli kılmak. İbn-i Kayymi iptila'nın hikmetlerinin zikri sırasında şöyle demiştir. Allah azu ve evliya ve ubudiyetini bolluk ve darlıkta, sevdiklerinde ve kerik öldüklerinde, düşmanlar galip geldiklerinde ve hizmete uğradıklarında ortaya çıkarmak ister. Her halükarda yenildiğimizde Allah bize yardım etme diye hurra e, umuduyu da bırakmaktır. Allahu her haluka dinleyecek. Bollukta, dar darlıkta, sevdiklerimizde, sevmediklerimizde, geri gördüklerimizde düşmanlara galip geldiğimizde elhamdülillah Allah bize e, yardım, ihsan etti, ihsan buyurdu biz galip geldik diyebildiğimiz gibi hezmete uğradığımızda Rabbimiz Subhanahu yine hamd etmek, sabretmek. Onda da bir hikmet var. Az önce uut gazvesindeki hikmeti sizler arasında şehitler ittihaz etmek istiyor diyor. O makamları yerleştirecek kardeşler. O makamları şehitler için yaratmıştır. Kendi eliyle dikmiştir oranın ağaçlarını. Ondan sonra örtmüştür o makamları. Hiçbir göz görmemiştir, melekler bile görmemiştir o makamları. İşte o makamlar için yani bu insanlara ibtila ediyor. Tertemiz çıkarıyor, arındırıyor, derece yükseltiyor ve oraya oraya yükseltiyor. O makamlar yükseltiyor. Bu evliyasının ubudiyeti sadece Allah sevinç, bolluk, nimet, sıhhat ve afiyet iken kulluk edenler gibi değildir. Sıkıntı, meşakkat mekari ve hezmet uğradıkları her halükarda kulluklara devam eden insanlardır. İptiralarla kardeşler, bu iptiralarla saflar ayrılır. Ve belli olur. Ve herkes de hakikatıyla gerçek yüzüyle gözükür. Allah subhanu ve teala Allah mütminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Pisi kirliyi temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah size kaybı da bitirecek değildir. İmni kaybı şöyledir. Allah müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Yani sizin içinizde bulunduğunuz mütminlerle münafıkları seçememeniz ve karıştırmanız, karıştırmanız durumunda bırakacak değildir. Mutlaka, Mutlaka müminlerle münafıkları ayır ayıracaktır. Ta ki iman ehli nifak elinden ayıracaktır. ayıracaktır. Uhud günü o, o sıkıntılı, sıkıntılı sınavda müminlerle münafıkları ayırdığı gibi. Bu sınavalardan maksat bir tanesi de temizle pis ayıracak. Müminle münafı kafay ayıracak. Fayda Böylelikle temize çıkarma olayı iki çeşittir. Safların temizlenmesi ve günahlardan alınma. Safların yani Müslümanların saflarının temizlenmesi iman ehli nifak ehli arasında bir ayrım yapma ve aynı zamandan günahların temizlenme alınma. Allah subhanu ve teala bu iptilalarla beraber kafir elakını ister. Mütminleri isabet eden ibtilalar kafirleri helak eder. Allah mütminleri elleriyle onları hakka karşı gelmelerinde, gelmelerinden ve mütminleri eziyetlerinden dolayı helak eder. Ki Yüce Rabbim şöyle buyurur. Eğer siz Uhud'da bir acıya uğradınızsa Bedir'de düşmanınız olan o kavimde benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insan arasında döndürüdürürüz. Ne hikmettir kardeşler. Her birimizin ağzında Uhud Bedir kıyamete kadar herhalde kalacak. Çünkü Rabbimiz bunu böyle vaat etmiştir. Bunu döndürüp duruyoruz yani. Rabbimiz Subhanallah bunu böyle razı etmiş ve o günleri biz insan arasında döndürüp dururuz. Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şehitler edinsin. İman edenleri, yani iki şey var. İmanla nifakı ve ondan sonra da Rabbimiz Subhanallah Teala aranızdan şehitler edinsin. Mertebeler yüce Bir de böylece Allah iman edenleri günahlardan temize çıkarmak kafirler de helak etmek ister. Evet, evet bu iptilalarla bu iptilalarla itiralar, Allah subhanallah mütmileri tertemiz çıkarırken bununla beraber kafirler helak eder. Tövbe ve istiğfar ile Allah'a dönme. Böyle iptilar esnasında tövbe ve istiğfar ile Allah'a dönme. Ali radıyallahu bir sözü var kardeşler. Bela ancak günah, günah ile iner Ve ancak, ancak da, da tövbeyle kalkar. Böyle bir musibet ve belay hemen Allah'a yönelmek gerekir. Allah Allah'a tövbe de, için, de, istiğfar de, için koşmak gerekir. Çünkü bunu biz hak etmişizdir. Hak ve Rabbimiz subhanu ve teala ta bunu bize günahımızda kefer olsun, olsun, rucu etsinler, günahdan kefer olsun, tövbesinler ve her halükarda biz o iptiladan faydalanabiliriz. Sabrederiz, Allah deriz, istiğfar ederiz, tövbe isti istifade ederiz ve neticede kazanca çıkarız. Nefisler günahlardan arınır ve Müslüman ve Müslüman şahsiyet Rabbine dönerek ona güvenip dayanarak güçlenir ve her harikada hamdeder ve bu da onun için haylıdır. Müttünün itlası kardeşler ne kadar sürerse sürsün onun için büyük hayır vardır. Velev ki hayatı boyunca sürse bile. Bazen fakirlik tuttu mu bir insanı ölümüne kadar götürebilir. Hastalık tuttu mu ömrüne kadar götürebilir. O itiraya sabretmesi gerekir. Sabretme ve kendini sabretmeye zorlama, nefsi sabra, sabr üzere terbiye etmek, bela ve fitneler esnasında nefsini sabretmeye zorlamak müdünün sebatına yardımcı olacak en büyük esbaptır. Sebat etmeye Allah'ın dinde ayağını kaydırmayan en üstün ve en önemli en büyük esbaptır. Bundan dolayı sabır, Allah dostlarının en ağırlı makamlarıdır. Ve Allah Resulü de şöyle buyurmuştur. Kim sabrederse Allah da ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş hiçbir ihsan verilmemiştir. Bela sabretmek çeşitli sevimlerden kaynaklanır. Kardeşler, neden sabretmek gerekiyor? Sebe sebepler, sebepler nedir? Edir. Mükafat Fakat ve sabun varlığı. Eğer sabredersen mükafat Fakat ve ecir var. var. Eğer, eğer sabredersen edersen, günahları, günahları, günahları kefaret tutup onları yok etmesi, yok etmesi, etmesi vardır. Var. Ve şunu Şu da bilmen gerekir. Neden sabretmen gerektiğinden günahların varlığı musibet inmesine sebeptir. Eğer, eğer o, musibet o musibet bela indiyse de demek günahı var. var. Ona göre Hazır olun. Allah Şura suresinde başınıza, başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir diyor. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle iş, iş, işledikleriniz yüzündendir buyuruyor. Musibetlerin inmesi mütmin kulu öldürüp onu helak etmek için olmadığını bilmesi bizzat insanın mütminin onu deneme sınama ve sabrını imtihan etmek içindir. Ve o zaman onun Allah evliyası olup olmadığı ortaya çıkar. Musibetlerin inmesi kardeşler, müttüne inmesi musibetlerin onu helak etmek için değil. Helakçi mi bu musibetler? İnen musibetler en hafifinden alıp yani bir gönül rahatsızlığı, bir gam keder, bir huzursuzluk yahut da bir yerin ağrması yani bunların her birisi ortaya insanın makamını, mertebesini yüceltecek ve günahlı kefer olmasını bilmesi gerekir. Allah subhanahu ve teala kulunu bollukta ve darlıkta, ferahlı ve sıkıntıda görmeyi ister. Görmeyi ister. Böyle istiyor Rabbimiz onu teala. Her harikada denemek istiyor. Bollukta, darlıkta, sıkıntıda ferahta böyle bütün halinde nasıl bir kuluk ortaya koyacağını görür. Allah'a sığınmak ve O'na sebat istemek. Müslüman Allah'a yaklaştığında Allah'ın rahmetine en yakın olandır. Rahmetliden olan bir şey de O'na iman edenlere sebat vermesidir. Allah'a yaklaştığında Allah'ın rahmetine yakın olanlar. O rahmetli olan bir şey de Allah'ın sebat vermesidir. Allah'ın rahmetidir. Aynı Rabbim şöyle haber veriyor allah Teala sağlam allah Teala sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahilette sapa sağlam tutar, sebat verir. Sağlam sözle iman edenleri dünya hayatında hem de ahilette sapa sağlam tutar. Bundan dolayı allah Resulü Rabbine şu ile çokça yalvarırdı. Ey kalpleri çeviren eviren Rabbim Allah'ım kalplerimizi sana taat etmeye çeviri dönder diye doy ederdi. İşte bu da kardeşler şöyle diyen saliften sünnetidir. Ey Rabbimiz Bakara suresinde üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit tut ve kafir kalmaya karşı bize yardım et dediler. Kardeşler mütmin yolun tabiatını bilmesi gerekir suluk ettiği yolun tabiatını bilmesi gerekir. Şüphesiz ki yol uzun ve meşakketlidir. Kolay bir yol değil. Mekalihlerle donatılmış bir yol. Üzerinde eziyet verecek şeyler çoktur. Bu yolu en güzel şekilde bitirebilmek için uzun, nefes ve güzel bir sabıra sahip olmak gereklidir. Ve şüphesiz bu yoldan başka da cennete götürecek yol da yoktur. Yoktur kardeşler. İlla da bu yoldan gidilecek. İlla da bu devere gidilecek. Bu yoldan gidilecek. Başka çare de yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennet hoşa gitmeyen şeylerle donatılmıştır. de şehvetlerle donatılmıştır diyor. Mutlaka bu yoldan gidilecek. Bu eziyetlerle, mekarihlerle karşılaşılacak. İşte o zaman akibeti cennet olan o yoldaki ezara sabretmeli ve sebat etmeli. Ve ondan sonra da Rabbimizin maafiretiyle onlara nail olmak mümkün olacaktır. Allah'a çok zikretmek, Allah'a zikretme üzerinde sebat etmenin çok önemlidir kardeşler. allah Teala şöyle buyuruyor, ey iman edenler herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin. Ve Allah çok anın ki başarıya erişesiniz. Ey iman edenler, Herhangi bir topluyla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah çok anın ki felaa erişesiniz, başarıya kavuşasınız. Allah zikir hak üzerine sebat etmenin en büyük sebebidir. Sabredin ve Allah'a çok canın. Allah, Allah Teala kalbe sebatı ve istikameti verecek en büyük sükunet ve gönül rahatlığı ancak Allah'ın zikriyle olduğunu bildirmiştir en büyük zikirlerden biri de Kur'an okumak ve onu tedabbül etmektir. Aynı Rabbimiz Subhanohtar'dan Subhan şöyle buyurduğu gibi inkar edenler Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Parça parça indirdik. Gönlünüze yerleşsin diye. Ve onu tane tane okuduk. Kur'an okunmalı tane tane okunmalı parça parça oturmalı, tedavür edip o gönüllerin yerleşmesi gerekir. Kur'an mütminin kalbini pekiştiren, ona sebat veren mastardır. Çünkü Rabbine karşı sırasını güçlendirir, sebat verir, istikrarlık kılar ve idminan, yani gönül kalpliği verir. yan yanında değerli kardeşler, böyle bir iptila esnasında salihlerle beraber olma sadece beraber olma eğer Müslüman kardeşine bağlı kalırsa ve nefsinde onlarla kuşatırsa aynen bir cember gibi kardeşleriyle kuşatacak nefsini korunmak için gelecek musibet ve bela indiğinde Allah'a karşı isyan eden bir kul değil kardeşlerinin yardımıyla sebat edecek bir şekilde kardeşleriyle sarı insanlarla kuşatması gereken nefsini Eğer öyle yaparsa şiddet, sıkıntı, imtihan, ibtila esnasında en büyük sebat sebebi olacaktır kardeşler kendisine. Sıra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şüphesiz kurt sürüden ayrılan koyunu yer buyuruyor. Ve şeytan da bir ibtila esnasında, imtihan esnasında sürüden ayrıldı mı insan herap olacak vadeleri götürür. Bundan dolayı Müslüman fert salih dostlarla sarih insanlara kendisini unatması gerekir. Kardeşler, Kardeşler istişare eder edersiniz. ve onların görüşüne faydalanır. Faydalanır. Faydalanır. faydalanır ve onlarla hayırda yardımlaşır. Allah subhanahu buyurduğu gibi ve iyilik ve Allah'ın yasaklarından ve sakınmak ve üzere yardımlaşın. Günah ve düşman üzerine yardımlaşmayın. Böyle bir Böyle yardım yardımlaşma söz konusu olduğunda mütmine isabet eden sıkıntılarda, şiddetlerde, imtihanlarda Müslüman kardeşleri sebat verecek şeyleriyle yardımcı olacaktır. Kardeşler, son olarak da e, iptilalara, misaller olarak bazı e, müptere olan insanları zikretmek istiyorum. Kısalar üzerine durmayacağım. Zamanı dardır. Yusuf Aleyhisselam İptilası. Hiçbir şeyden senelerce hapiste yatması. Eyüp aleyhisselam iptirası. Senelerce hastalık çekmesi. asab ı Uqtud kısastaki gencin iptirası. Sihirbazda padişah kalan gencin iptirası. asab ı Uqtun, bizzat kendi iptirası. Çatır çat ateşe kendi atmalar atmaları. Imanlardan dolayı. Uğut savaşında Müslümanların iptirası. İbrahim aleyhisselam iptirası. Peygamberimizin Kureyşlilerin iptirası. Ve tembih edilmesi gereken bazı hususlara gelince iptilat arasında az önce de geçtiği gibi kişi kardeşleri kardeşlerine bağlı kalması gerekir. Dini bir ucundan tutarak kulluktan sakınmak gerekir. Bu da ne demek? İsa kenardan kenardan amel ediyor, kıtı kıtına amel ediyor. Hemen bırakır. Yani bu tabir Arapçadır. Bir şeyi kenarına tutunca ne olur? En bırakırsın. Yani meseleyi canlıca, güçlüce her cihetiyle tarafıyla tutman gerekir. Yani, yani böyle dini bir rujuna tutarak kuruluktan sakınmak gerekir. Çünkü öyle bir taraftan tutup da kuruluk etmeye başladın mı elinden çıkıverir. Eyvah o da gitti. Helal oldun. Oldun. Bu dönemlerde her iptira meselelerini halbinden fazla büyüt, büyütmemek gerekir. Çünkü maksat nefsi hazırlamaktır. Yoksa onu korkuptan veya yese düşürmek değil. Nefis hazır olsun. Onu Şey, dehşet bir şeyle korkutup yese düşünmemek gerekir. Sadece bunu zikretmemizde herkes hazır olsun. Özellikle de musibet bela esnasında değil varlık esnasındaki rahatlık esnasındaki bolluk esnasındaki iptilaya sabretmek gerekir. Ve bir de kardeşlerinin arkadaşlarının başkalarının başına geçen iptila tecrübelerinden faydalanır. Müslüman birisi. Bunlar da ihmal etmemek gerekir. Evet kardeşler, meselem buraya kadardır. Ben de meselemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beytiyle bitirmek istiyorum. Sayın üstümüze gelmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hendekte de zannedersem söylüyor bu şiirini. Allahümme levla ente mehtedeyna Ey Allah'ım sen bize hidayet etmeseydin. Biz elbette hidayete eremezdik. Vela tesaddaqne Vela salleyne Ne sadaka verir Ne namaz kılardık. Ey Allah'ım Eğer sen bize hidayet vermeseydin Biz hidayet bulamazdık. Ne sadaka verir ne namaz kılardık. Fe enzilen sekinetin aleyne Binaenaleyh Bizim üzerimize sukunet indir, sekinet indir. İnnel kad Kadbegav aleyne Toplum, kabileler bize karşı ayaklandı. İn erâdı fitneten ebeyne. Eğer onlar bizim fitneye düşmemizi isterlerse, yani dinimizden dönme isterlerse ebeyne yüz çevirdik. Evet kardeşler, kafirler de bizden böyle bir şey isterlerse biz de yüz çevirdik. Rabbimizden, Rabbimizden niyazımız isteyemiz kardeşler, bizden önce öncekilere yüklediği gibi bize de ağır bir yüklememesi gücümüzün yetmediği işlerle işlerde bizi yükümlü tutmaması bağışlaması affetmesi bizi acıyıp bizi cennete koymasını niyaz ediyoruz Allah-u Teala kardeşlerimizin hepinizden razı olsun ve bizi de bu sınama dünya hayatındaki sınamadan başarılı bir şekilde kendisini kavuştursun subhanık Allah'ıma öpü